Oh yeah. İzlediğiniz Merhaba kainat, bugün 25 Ağustos Salı, yıl 2020, ay 8, gün 238, Hızır 112 1442 Hicri, Muharrem 6, 1436 Rumi, Ağustos 12 Sam rüzgarlarının sonu Günün tarihi 38 yıl önce bugün 25 Ağustos 1982'de Profesör Abdülbaki Gölpınarlı vefat etti. Gölpınarlı 1900 yılında doğmuş, milli mücadelede Anadolu'ya geçmiş, İstanbul'a dönünce İstanbul Üniversitesi Edebiyat Bölümünü bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi'nden 1949'da emekliye ayrılmıştır. Gölpınarlı'nın Yüzü Aşkın eseri yayınlanmıştır. Günün Malumatı Başak Burcu'nda Doğanlar 22 Ağustos 22 Eylül Dünden Devam Yıldızınız Merkür Zeka ve Canlılık Temsilcisi Grubunuz toprak. Burcunuzun türü canlılık. Üstün yeteneğiniz disiplinli ve metodlu bir yaşam. Özelliğiniz dikkatli ve her şeyle ilgili olmak. Emeliniz toplum içinde beğenilmek. Amacınız başarı merdivenlerinde daima yükselmek. Yenmeniz gereken huyunuz <gülüyor> çekingenlik, cesaretsizlik. Büyük saatli marif takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete başladı bugün de. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Can Tombil ve Feryal Tabilden oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gretsko da bize destek vermekte. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Josephine Baker'dan Voilà Paris, İşte Paris adlı 1955 tarihli bir müzikalden bir şarkıyla yaptık. Konumuz Josephine Baker, Josephine Baker ya da Fransızların söylediği gibi Josephine Baker. Ve Eduardo Galeano şimdi bize onu anlatacak. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru.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 24'ündeyken gezegenin en çok fotoğrafı çekilen kadınıdır Pablo Picasso önünde diz çökerek resmini yapar onun Paris'in beyaz tenli hanımefendileri ona benzemek için yüzlerine ten rengini koyulaştıran ceviz kremi sürerler.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 Nazi işgali sırasında Fransız direnişine hizmetlerinden ötürü Lejon d'honneur nişanını alır. 41 yaşında 4. kocayı aradığı sıralarda değişik renklerden ve değişik coğrafyalardan 12 çocuğu evlat edinir ve onlara Benim Gök Kuşağı Kabilem adını verir. 45'inde Amerika Birleşik Devletleri'ne döner. Gösterilerini beyazların ve siyahların karışık olarak izlemelerini şart koşar.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 Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Yayıncılık Evet, şimdi de tarihte e, bugüne geçelim isterseniz. Evet efendim günaydınlar tekrardan. Ben Can Tombil tarihte bugün neler olmuş onları aktarıyorum size. 90 yıl önce bugün 1930'da ilk James Bond filminin Oscar ödüllü oyuncusu aktörü İskoç Sean Canary e, dünyaya gelmiş. Tam bugün itibariyle 90 yaşında oluyor kendisi. Ona da bir günaydın diyelim. Günaydın diyelim evet. 1936'da Stalin'in düzmece Moskova mahkemeleri, Marksistleri ve muhalifleri idam etmeye başlamış ünlü idamlar. Aralarında Zinoviev ve Kamenev'in de bulunduğu Sovyetler Birliği'nin önde gelen yöneticilerinden 16 kişi kurşuna diziliyor. 1938 yılına gelindiğinde 1917'de Ekim devrimini gerçekleştiren Merkez Komiteden geride yalnızca Stalin'le Alexandra Kollontay kalacaktır. Zafer Kongresi'nin 1966 delegesinden 108'i ortadan kaybolacaktı tırnak içinde. Stalin bu süreçte 1.600.000 civarında komünistin öldürülmesine önderlik etti ki bu tarihteki en büyük komünist katliamıdır ve aynı zamanda da tarihteki en büyük katliamlardan da biridir. Bunun kaynağı da 1936 Moskova duruşmaları üzerine Kızıl Kitap, Lev Sedov'un. Evet. 1997 yılında bugün ise e, Sovyetler bir Sovyet Bakü doğumlu Sovyet satranççı Geri Kasparov e, IBM tarafından geliştirilen ve satranç oynayabilen Deep Blue adlı bilgisayara karşı iki bir yenilmiş. Bu da bir ilk nitelindeymiş bu yenilgi. Çünkü e, Dünya satranç Şampiyonu'nun ilk defa bir Dünya satranç Şampiyonu'nun Bilgisayar yenildiği karşılaşma olarak kayıtlara geçmiş 1997 yılında. Ama son olmayacaktır. O zaman Rus. Evet. evet. Son olmayacak tabii Garik Kasparov'un yenilgisi. Ondan sonra çeşitli tatranç ustaları da çeşitli bilgisayar ustalarına yani robotlara yenileceklerdir. Hatta Go oyuncuları da aynı şekilde birbiri ardından devrilecekler. Evet şimdi de... Ee, Osman Kavala'ya geçelim. What Did Kavala Do? Fatih Akın, sinemacı Fatih Akın ve tiyatrocu Şermin Langhoff'un birlikte başlattıkları What Did Kavala Do? adlı kampanya devam ediyor. Videolar, sayısız video çekiyorlar ve Osman Kavala'nın bugün itibariyle 1029 gündür tutuklu olan, haksız ve hukuksuz şekilde tutuklu olan Osman Kavala'nın Serbest kalana kadar ki videoları devam edecek. Biz de size parça parça onları vermeye devam ediyoruz tabii. Şimdi sanatçı Seçil Yersel'i dinleyeceksiniz. Kültür ve sanat alanında üretim veren birisi olarak, ben de ne kadar şanslıyım ki Osman Bey'i Anadolu Kültür ve Depoda yer alan Sergiler, projeler, yan yanalıklar, birliktelikler vesilesiyle tanıdım. Osman Kavala deyince aklıma her ne durumda olursak olalım, sistemin iyileşebileceğine dair umut üretmek ve güçlü olanaklar ortaya koymak geliyor. Ve Osman Bey sakin, duru, mütevazi duruşu ile değişim ve dönüşüme çok emek vermiştir. Çok değerlidir ve onu çok özlüyoruz. Evet sanatçı Seçil Yerser'i dinledik. Bir de duyurumuz var. İki ayrı canlı yayın var. Özdeş yapar mısın onları da? Tabii ki. E, ölümünün 80. yılında Hafıza Kırma ve Pringipolu Troçki e, etkinliği olacak. Radyoda öncelikle daha sonra da canlı yayın Facebook'ta olacak. Bugün saat 14'te Dünya Mirası Adalar programında Masis Kürkçegil e, konuşacak, konuk olacak. Bildiğiniz üzere Troçki'nin ölüm yıldönümüydü birkaç gün önce biz de günün tarihinde yer vermiştik. E, Troçki hayatının dört buçuk yılını İstanbul'daki büyük odada, Prinkipo'da e, geçiriyor. Ve birçok eserini burada yazıyor. İhanete uğrayan devrim, sürekli devrim, sanat ve edebiyat, hatta hayatım gibi kendi otobiyografisini ama aslında dönemin tarihini anlattı. Bir dizi eser e, veriyor. Hem Büyük Adayı anlatıyor hem dönemin politikalarına dair özellikle faşizme dair bir dizi yazı kaleme alıyor. Masis Kürkçügil ölümünün yıl dönümü vesilesiyle Açık Radyo'da Dünya Mirası Adalar programında bunu anlatacak. Çarşamba 17'de ise Facebook'tan canlı yayında yine Masis Kürkçügil, Fahri Aral ve Bingöl Erdurumlu konuşmayı yapacaklarmış. Erdurmlu. Pardon Erdurumlu. Evet orada da işte... Büyükada'dan sonra gittiğim Meksika'da da bir Stalin ajanı tarafından kafasına indirilen bir buz baltasıyla buz, bu sona erdirilmişti. Evet, katil için de devlet nişanı verilmişti. E, hapisten çıktıktan sonra 20 yıl sonra Troçki'nin katiline. Evet. Büyükada'da da yaşadığı ikinci mekan Arap İzzet Paşa Köşkü. Bir süre oraya geçmeden kısa bir süre önce Çankaya 55 Ada oturuyor Çankaya Caddesi'nde. Sıvastopol Köşkü'nün çatısının açılarak yıkıma terk edilmesi ise çarpıcı deniyor. Piyasacı kentsel dönüşüm ve koruma modeli mekanı yok ederek hafıza değerini silmeye inşaat yapılabilecek bir arsaya dönüştürmeye çalışılıyor. Çok da şaşırtıcı sayılmaz herhalde. Evet, Büyükada'daki Troçkin'in evi müze olması için çeşitli girişimler de vardı. Ama başarılı bilmiş değil ve ev büyük ölçüde artık yıkılmış durumda maalesef. Evet, şimdi haberlere geçelim yavaş yavaş isterseniz. Bilindiği gibi, ben dün de açıklamaya çalışmıştım. Ben Deniz Ömer Madra, yaklaşık bir saat süren bir yayın faaliyetinde bulunabiliyorum. Post-Covid post -COVID şartlarında biraz dinlenme yeterince enerji yetmiyor. O yüzden bu şekilde. Bu bir saatlik yaklaşık süre içinde de işte sizlerle beraber olmaya çalışacağım. Şimdi özellikle tabii dünyanın hali konusunda iklim ve yangınlar, seller ve yıkımlar söz edilmeden olmaz öncelikle onu e, söylemek lazım. Kaliforniya yangınları tarihin gördüğü en e, büyük yangın olmaya doğru hızla gidiyor ve devam ediyor. Kontrol de edilemiyor. Yani e, Greta Thunberg'in internet e, şey Twitter hesabına e, bakıldığı zaman Edgar McGregor mesela 24 Ağustos itibariyle 1932'den bu yana e, Kaliforniya'daki en büyük, wildfire deniyor işte orman yangınları bu. Bütün içindeki canlılarla beraber yok ediyor. O, 32'den beri en büyük yangınları sıralamışlar. Bunların arasında bin, 2018 Mendocino kompleksi. E, 460.000 hektara yakın yani e, 160 bin işte aşağı yukarı hektar diyebilir sanıyorum. Böyle gidiyor. Ondan sonra LNU Lightning Kompleks'de en yerde 2020'de büyük bir yangın. Gene 2020'de SCU Lightning Complex'te. 2017'de Thomas, 2003'te Seda. Ve 2012'de de rush yangınları var. Yani tam ne, ne iklim krizi mi o da nedir diyorlar böyle. Ve bütün 250 bin kişi de artık tahliye edilme durumunda. Yani çeyrek milyon insan Bay Area'da üç büyük yangından dolayı tahliye edilmeleri izni verilmiş. Özellikle de düşük ücret alan öncelikle de Latino denen işçiler. Hiçbir şansları yok terk etmek zorundalar ama çalışmaktan başka çareleri de yok ağır duman günlerinde de ya sağlık ya da ücret arasında bir seçim yapmak zorundalar çalışmalarının karşılığında çok çok vahim cehennemi bir durum var. Canlı olarak çeşitli yerlerden verildiğine göre Kaliforniya yangınları özellikle Guardian'da filan baya kırmızı bayrak uyarıları var her tarafta. Kaliforniya'nın birçok yerlerinde Kuzey Kaliforniya'da. Dün Kaliforniya ee, de... valisi ilginç bir açıklama yapmıştı. Dünyanın en iyi itfaiyecilerini davet ettik demişti. Kastettiği Avustralya'dan yardım istediler yani en iyi itfaiyeci olmalarının sebebi ise hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yılın sonunda dünyanın herhalde tarihin gördü en büyük orman yangınları Kaliforniya'da yaşanmıştı. E, özür dilerim. Avustralya'da yaşanmıştı. Evet. 3 milyar kadar hayvanın e, öldüğü söyleniyordu. Dolayısıyla bu deneyimden sonra en iyi itfaiyeciler olarak e, tanımlandılar. E, onları da davet etmişler. Bu da Danteş bir durum yani hakikaten Dante'nin cehennemini hatırlatan bir şey geçen yıl gibi. Tarihin gördüğü en büyük yangınlardan ders çıkartmış olduğu hesap edilen itfaiyeciler Kaliforniya'ya çağrılıyorlar. Çok ayrıntıları var fakat e, videoları da seyredilir gibi değil aslında insanın içine fenalık verecek nitelikte. Ve devam edecek kontrol edildiği şey yapılmıyor. 250 bin kişi şey altında baya tahliye kararı altında devam ediyorlar çok. Guardian'da tamam. önemli bir eşitsizlik vurgusu da var. Bu Sizin de az evvel bahsettiğiniz çoğu Latin ve göçmen olan e, tarlalarda çalışanlardan söz ediliyor. Bunlar çalışmak zorunda, devam ediyorlar. Başka şansları yok. Hava kirliliği çok yüksek. Aslında e, Amerikan yasalarına göre maske dağıtılmalısı gerekiyor bu insanlara. Fakat orada da taşeronluk sistemi varmış. Kim kime çalışıyor belli değil e, diye Guardian bir haber yapmış. 381 bin bu şekilde e, mevsimlik işçi, e, tarım işçisi şu anda çalışmaya bu koşullar altında devam ediyormuş. Başka şansları yok deniyor. Evet bir bu var, yangınlar var. Bir tabii muazzam seller var. Ve Avrupa'da da yani gene Greta Thunberg'in Twitter sayfasından gör, görülüyor videosu var. Resmen boğazına kadar yani boğaz seviyesine kadar e, Verona sokaklarında yürümeye çalışan, ilerlemeye çalışan insanların videoları var. Yani hakikaten insan ne diyeceğini şaşırıyor. Küçük dinini yutuyor hayretten. Hala hayret etme yeteneği kalmışsa. Yani Ricardo diye birisi, Ricardo Fedri diye birisi videoyu da yollamış. <gülüyor> Bunların bir bildiğimiz Shakespeare'in Romeo Juliet'ine de eserine de konu olmuş olan Verona şehri olduğuna Bin şahit ister, buranın bir şehir, bir yaşanan bir yer olduğuna dair bin şahit ister. Gerçekten böyle tarihi binaların önünde yürümeye çalışan araçlar ve insanlar var. Ne diyeceğimi bilemedim. Böyle koriyere de La da çıkmış bu. Verona'nın tamamen batık hali görünüyor. Dün de size yine internetten e, şeyin, e, Twitter sayfasından Greta Thunberg'in Viyana'daki muazzam manzaraları da vermiştik. Bu böyle e, sürüp gidiyor. Viyana'daki de durum e, gerçekten inanılır gibi değil. E, ama aynı zamanda Viyana'nın yani 80 kilometre yakınları da Avusturya'nın sular altında kalmasından bahsediyoruz. Aynı şekilde de tabii Türkiye'de de mesela Denizli'deki, Giresun'daki affedersiniz e, Karadeniz sahillerindeki videolara da inanmak güçlü dün, e, e, yani parçasında çalmaya çalıştığımız gibi aklımıza gelen ilk şarkıda çalmaya çalıştığımız gibi de yani bu gerçek hayat mı yoksa bir fantezi mi diye insanın gözlerini oğuşturmak zorunda kaldığı manzaralar Orada da devam ediyor. Aynı zamanda da Çin'de siz geçen hafta Can'la beraber uzun boylu etraflıca ele almıştınız. Çin'de de muazzam miktarda mesela dünyanın en büyük barajı Üç Boğazlar Barajı denen şeyin sularının boşaltılması ve Çin'de de yıllar sürecek etkileri belki de bütün geleceğini Çin'in etkileyecek felaketlerden bahsetmek mümkün. Aynı şekilde Asya'nın diğer yerlerinde, yani Bangladeş'te zaten seviyeleri düşük, irtifa seviyeleri düşük olan yerlerde ülkenin dörtte biri sular altında, tamamen suların altında kalmış durumda ve milyonlarca insan her şeylerini kaybetmiş durumda. Uzak gibi geliyor ama Böyle doğrusu. Peki şeyde nasıl durum? Ee, Giresun'da. Giresun'da ölü sayısının 8'e yükseldiğinden bahsediyorlar Ömer Bey ama televizyonunuzu açtığınız zaman bu konularla alakalı hangi haberler var diye baktığınız zaman iklim değişikliğinin iyisinden bahseden bir haber yok. Son zamanlarda televizyonlara biraz dadandım ben tabii ki. Bu COVID süreci içerisinde ne var ne yok diye. Ee, iklim değişikliği haricinde her şey konuşuluyor. Sel vakalarından orman yangınlarına kadar... Kundakçılar konuşuluyor. Evet Adana'da konuşuluyor. değil mi? Adana'da Kozan'da da daha durdurulmamış olan bir yangından bahsediyorduk. Dün. Oradan da muazzam alevler çıkıyor ve gelen görüntüler de insanları kaygıya sürüklüyor. Ama iklim değişikliğinden bahseden çok fazla bir yayın yok. Hala gaz gaz konuşuyorlar. E, fosil yakıtlar konuşuyorlar. Ardından da bu iklim felaketlerine üzülmeye devam ediyorlar. Özür dilerim. Peki, gaz, dün, gaz, dün aslında bir kere hı. bahsettiler. Bu Hatta iklim değişimini suçladı e, Bakan Pakdemirli neden bu kadar yani bu, bu altyapı sorunu mu vesaire tartışmada söz konusu olduğunda ne yapalım iklim değişimi var diye bir açıklamada bulundu ama bir kere geçti böyle bir şey sorumlu oymuş evet, yani Bekir Pakdemirli'nin büyük şaşkınlığı aynı zamanda oraya giden Süleyman Soylu'nun da İçişleri Bakanı'nın da şaşkınlığı da direk kolay yani şeylerin üzerine çıkarak bir takım dev araçların üzerinde kepçelerin. kepçelerin üzerinde gidebiliyorlar ancak ve bunun böyle e, ilk defa görüyoruz böyle bir şey filan diye konuşuyorlar insan neden şaşırdıklarını anlamakta çok güçlük çekiyor çünkü ama mesela bütün bu gaz müjdeleri filan arasında dünyanın en önemli haberlerinden bazıları da dikkatten kaçıyor herhalde mesela Julian Ambrosun e, The Guardian'daki Yeni yazılarından bir tanesi, dünyanın en büyük e, varlık fonlarından birisi Norveçli Storebrand'ın ya da Storebrand tam nasıl okunduğunu bilmiyorum. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol ve doğalgaz e, devlerinden, ExxonMobil'den ve Chevron'dan e, yatırımlarını çektiği haberi var. Bundan hiç bahsedilmiyor galiba bile bildiğim kadarıyla. Türkiye'de ve dünya, Hayır, dünya medyası. Tabii ki. Halbuki çünkü yani tamamen yeni iklim politikası şirketler şeyleri yeşil politikaları izlemek için izleyenleri bastırmak için bol bol para yatırınca artık mesela Store brand gibi büyük varlık fonları çekmişler. ve Bir de çok ünlü madencilik, altın ve diğer madenlerle bilinen Rio Tinto'dan da çekmişler. Bundan bahsedilmiyor. Maalesef bize kalıyor. Maalesef evet. ne, ne diyelim bilemiyorum yani. Çok ilginç bir haber vardı dün. Yani orman yangınlarından bahsediyoruz. Geçtiğimiz sene Brezilya'daki orman yangınlarından oldukça yoğun bir şekilde bahsedebilme durumunda kaldık ne yazık ki. Şimdi Brezilya'da şey konuşuluyor. Eee Savunma Bakanlığı'na ait askeri uçaklarla beraber yağmur ormanlarına kaçak madenciler taşındığına dair bir iddia var. Evet. Yani asker taşıyormuş e, kaçak madencileri. Daha önce de bu askerler yangına müdahale etmemekle suçlanıyordu geçtiğimiz sene. Ama şimdi doğrudan böyle bir savcı tarafından dile getirilen bir iddiayla beraber Brezilya askerlerinin e, uçaklarıyla beraber kaçak madencileri taşıdığına dair haberler havalarda uçuşuyor. Çok trajik dönemlerden geçiyoruz aynı zamanda. İronik de galiba biraz. Evet traji, ironik ben de tamamen aynı fikirdeyim. Ve Bill McEuban'ın kendi Twitter hesabından verdiği de çok önemli bir haber var. Exxon Mobil hepimizin en iyi bildiği şirketlerden bir tanesi. Dünyanın en büyük petrol, fosil yakıt, doğalgaz işleten şirketiydi hatta dünyanın yeryüzünün en büyük şirketiydi yani hangi dalda olursa olsun. 2011 yılına kadar yani 9 yıl öncesine kadar sadece. Şimdi Dow endeksinde e, borsadan 60'lar. En son mobili. Amerika'da Bilmişti. süren bir dava var biliyorsunuz aynı zamanda. Evet evet. Vardı. Ve bu da çok ilginç. Yani Dow Bloomberg haber ajansından bir bir haber bu. İnsan yani Şaşırıyor ve memnun da kalıyor. Exxon Mobil'i Pfizer şirketini, büyük ilaç şirketini ve silah teknolojisinin ünlü şirketi Raytheon Technologies'i Dow Jones Endüstriyel Averajı'ndan atmışlar. İlginç değil mi? <gülüyor> Bunlardan pek bahsedilmiyor. Yani tam da işte şeyin söylediği gibi bu Kasım'da artık evimiz yanıyor gibi oy kullanmalıyız diyen Jamie Han var. 350 kurucularından. Onun yazdığı bir yazıda da yani inanılmaz rakamlar veriyor. NASA'ya göre, uzay araştırmaları merkezine göre son 60 yıllık dönemdeki yaban yangınları, Wildfire denen yangınların %61'i yani neredeyse 3'te ikisine yakın bir kısmı sadece 2000'den bu yana olmuş. Yani 20 yıl içinde gerçekleşmiş %61 yangınların bu inanılmaz bir rakam ve yani daha pasık değil aynı zamanda daha yıkıcı oluyorlar ve Batı Amerika Birleşik Devletleri'nin batısındaki yaban yangınlarında 1970'ten bu yana yani son 50 yıl içinde son yarım yüzyıl içinde 3 katına çıkmış artık mega fire denen şey ya mega yangın denen şey hiç yokken Şimdi devam ediyor ve e, 40 bin hektarı da yakmış oldukları, yan, yanmış olduğunu sadece bu. Ateş torna doları görünüyordu Kaliforniya'da. Evet, o, da, o da çok yeni ve yani e, şu anda Kaliforniya'da 300'den fazla yangın devam ediyor. On binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. E, sayısı asla belli olmayan hayvanlar nereye gitti bilinmiyor, yandı, öldü, bitti ve fa fa, senin de dediğin gibi ateş tornadoları devam ediyor ve yani siz bunu şeyde Book of Revelations da yani kitabı Mukaddes'te beklersiniz görmeyi ama yerel haber meteoroloji haberlerinde diyor Jamie Hen ve o kadar. Duman o kadar kötüymüş ki burada Utah eyaletinde mesela yaşayanlar kendilerini artık Yeni Delhi'de yaşadıklarını hava kalitesinin o derece düşkün düşük olduğunu söylüyorlarmış. Bu çok önemli. Halbuki tek yapılacak şey işte bütün bu gaz vesaire şeylerine gaz vermeyi bırakıp doğrudan doğruya ateşe benzinle ya da fosil yakıtla gitmeyip tam tersine bütün son derece gelişmiş olan, artık hiç tartışması bile kalmamış olan Greta Thunberg ve arkadaşlarının sık sık işaret ettiği gibi, Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin net olarak bütün dünyadaki son bilimsel veriler, hem de dayanıklı, dönüşümlü, yani rüzgar ve güneş enerjilerinin de, Gece gündüz her zaman yedekli olarak çalışabileceği sistemler var. Bütün mesele siyasi iradeye kalmış durumda ama yapılmıyor. Greta Thunberg'de, gençlik genç iklim aktivisti de eviniz yanıyormuş gibi hareket etmenizi istiyorduk diyorlar. Bugün metafor artık çok gerçek olmuş durumda. Önleyecek olursak fosil yakıt felaketlerine Greta'nın şeyini, ee, tavsiyesini tutmak zorundayız. Bu Kasım'da evimiz yanıyor gibi oy kullanmalıyız diyorlar. Yani 1,2 milyon acre yani 480 bin hektar yanmış olduğunu 120 bin kişinin sadece Kaliforniya'dan evinden, yerinden, yurdundan olduğunu söylemek yeterli olabilir doğrusu. Evet, şimdi bu buradan da e, bir ara verip bir şeye geçebiliriz herhalde e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu akıl durdurucu bir başka traji, ironiden, e, demokrat e, şey, cumhuriyetçi partinin demokrat partinin şey yaptıktan sonra sanal olarak gerçekleştirdiği kongreden sonra cumhuriyetçilerin yeryüzünün de yeni bir imparatorluğu neredeyse ilan ettikleri. E, kongreye geçebiliriz. O vesileyle de ben de Chris Hedges'ın Amerika'nın ölüm yürüyüşü başlıklı 10 Ağustos tarihli makalesinden bazı bölümleri bugün yeterli hepsini okumaya yeterli olmaz herhalde ama devamında yarın olmazsa da öbür güne kadar size anlatmayı çünkü yalnız Amerika'yı anlatmakla kalmıyor bütün dünya için medeniyetin sonuna gelindiğini şey yapan bir antropolojik ve teorik bir makale onlarla devam ederiz. Açık kaste. I like And credit is so nice One look at us and they charge twice I have my own washing machine What will you have though to keep clean? The skyscrapers blooming in America Padalaxoom in America Industry boom in America Twelve in a in America <laughs> Lots of new housing with more space Lots of doors slamming in our face. I'll get a terrace apartment. Better get rid of your accent. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is all right in America. If you're all white in America. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. As you stay on your own side. Free, Free to be anything you choose. Free to wear devils and shine shoes. Everywhere crime in America. Ah. Organized crime in America. Ah. Terrible time in America. You forget I'm in America. Ah. <laughs> Evet Amerika adlı şarkıyı dinlemekteydik Açık Radyo'da saat 9:48:40 tam ve Leonard Bernstein'in ya da Bernstein'in nasıl okursanız Amerika Birleşik Devletleri'nin yetiştirdiği en önemli müzisyenlerden, bestekarlardan birisi sayılıyor. Aynı zamanda kondüktör, bestici, yazar, müzik öğretmeni, hocası ve piyanist. Yani dünya çapındaki en ünlü, ilk büyük orkestra şefi olduğu, bestecisi olduğu da söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin. Onun Amerika adlı parçası, West Side Story adlı ünlü müzikalinden bugünlere de son derece uygun düşen bir parçaydı. Yani Porto Rico, benim kalbimin aşkı. Bırak gitsin okyanusa batsın gitsin diye dalga geçen yani hem Porto Rikoluları artık aksanlarını falan da giderip ya Amerikalı olacaklar ya da sonsuz bir sürünmeye kalacaklar, mahkum kalacaklar diye giden ilginç bir şarkıydı. Onun bir bölümünü çaldık. Donald Trump da bu arada Porto Riko'dan bir şekilde kurtulup onu satmaya, kiralamaya vesaire çalışıyor. Böyle Grönland'da bir şey yapmak istiyordu. <gülüyor> takas filan gibi şeyler yapıyor. <gülüyor> Ama tekrar bu büyük kasırgayı atlatamadan şimdi çok daha bir yenisinin de gelmesi ihtimali var. Böyle bir durumla karşı karşıyayız işte. <gülüyor> Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, de, <gülüyor> Kongre nasıl gidiyor? E, müthiş heyecanlı e, Amerikan e, Cumhuriyetçi Parti Kongresi dün başladı Pazartesi itibariyle Donald Trump'ın konuşmalarıyla başladı. Gerçekten çok ilginç e, böyle, tamamen Trump taraftarlarından oluşan genç parti. Yani militanı diye insanların konuşmalar yaptığına şahit oluyoruz. Genelde parti kongrelerinde bir önceki hafta Demokrat Parti'de olduğu gibi siyasi isimler, hani eski önemli isimler, eski başkanlar konuşma yaparlar. Bu sefer e, söyle, e, şey yapılan yorumlarda da öyle. Böyle genç, güzel kadın ve yakışıklı erkekler, çok iyi giyimliler çıkıp gözleri yaşlı konuşmalar yapıyorlar Amerika için. İşte komünizme karşı, e, sosyalist e, ekonomi isteyenlere karşı, şiddet ve anarşiye karşı, ülkemiz için, özgürlük için diye konuşmalar yapılıyor. E, ana pankart ve ana sloganlardan bir tanesi Land of Promise. E, vaat edilmiş ülke. Etrafında Trump'ın söylemlerinde de e, bu var. Ülkeyi anarşiye teslim etmeyeceklerine söylüyorlar. Sizleri eve kapamak istiyorlar. Yani koronavirüsle mücadele için söylüyor bunu. Eve kapamak istiyorlar. Sosyalist yöntemleri uygulayacaklar. Özgürlüklerinizi elinizden alacaklar diyorlar. Bir yandan da kiliseler yasak ama sokaklarda anarşi var deniyor. Çok ilginç. Trump bir konuşma yaptı. Trump da konuşmasında bu tarz şeylerden, komple teorilerinden bir kez daha söz etti. Seçimleri çalacaklar dedi Trump bir kez daha. <gülüyor> Bu şeydi, ilginçti. Bir kongreyi bunun etrafında top, toparlıyor aslında. Dolayısıyla siz de gidin, oyunuzu verin açıklamasında bulunuyor. Guardian'da da şöyle bir açıklama yapılmış. Cumhuriyetçi Parti'yi tamamen kendi merkezinde bir araya getirdiği bir kongre. Hani ilk kez böyle bir kongre yaşanıyor diye. Sadece bir tane Trump karşıtı parti içerisinden konuşmacı e, çıkmış. E, ismi senatör Jeff Flake. Bir tek o Joe Biden'ı destekleyeceğini açıklamış. E, bu arada hiç kimsede tabii ki maske yok. Kapalı bir yerde e, gerçekleşiyor. Ah, ben de onu soracaktım. Yani e, tamamen yangına körükle gitmenin... Evet. Ta kendisi Çok bu. Çok çılgın ama inanılmaz coşkulu. Yani herhalde devrime gidiyorlar yani cumhuriyetçiler. Evet işte Chris Hedges'ın da Sheepost'ta çıkan 10 Ağustos 2020 tarihli yazısı da tam bu <gülüyor> kıyamete gidişi anlatıyor. Birazını şimdi okumaya çalışacağım ama ondan önce bir de şeyi söyleyeyim. Bu şeyler vardı ya yani çeşitli artık doğal gaz desteklerinden falan vazgeçilen... En önemlilerinden bir tanesi de Avustralya'nın en büyük şey, sigorta şirketi Suncorp herhangi bir şekilde petrol ve doğalgaz endüstrisini desteklemeyeceğini 2025'ten itibaren bir kuruş bile destek vermeyeceğini söylemişler. Çok ilginç bir gelişme bundan da hiç bahsedilmiyor. Dünya bir taraftan bunları yok sayarak yapamadık gaz peşinde koşuyor. Bir taraftan da böyle. Şimdi <gülüyor> Chris Hages şunu söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin e, ölümcül yok oluşu seçimlerle çözülmeyecek diyor. <gülüyor> Siyasi çürüme ve e, ahlaksızlık ülkenin ruhunu kemirmeye devam edecek ve antropologların kriz kültleri, kriz tarikatları dediği şeye dönüşeceklerdir diyor. Yani Demagoglar dayanılmaz psikolojik ve mali yıkım altında ondan beslenen demagogların hareketleri olacak. Bu kriz ya da ölüm tarikatları zaten Hristiyan sahanda ve Donald Trump'ın etrafında bayağı toplanmış durumdalar ve sihirli bir düşünce sihirli düşünce deniyor ona işte ve bir böyle çocuksu Hatta çocuğun ötesinde bir saçmalıkta, biraz önce senin de sözünü ettiğin e, söyle e, şeyler var, vaadler var. <gülüyor> Vadiler ülkesi, mesela e, ne bütün otonomiyi siz bize bırakın kendi iradenizi, onun karşılığında da muazzam bir refah, mitik bir geçmişe, tarihteki büyük geçmişe dönüş kanun ve nizama güvenliğe de dönüş olacak diyorlar. yani Ve bu karanlık özlemler beyaz işçi sınıfı içinde de bir e, e, intikam ve şiddet kullanarak geri dönme, e, yenilenme, ahlakın yenilenmesi gibi bir şey var. Aynı zamanda da şirket oligarklarının, zenginler grubunun tam bir yolsuzluk yol içinde, çürüme içinde ...ve milyarderlerin bu şeyimizi bizim çökmüş demokrasimizi yönetenler ve şimdiden zaten bütün ülkeyi her bir vatandaşı gözlemeye yönelik bir şey devreye soktular diyor. Göz, gözetim, gözetim devleti ve en temel sivil özgürlükleri de geri almaya çalışıyorlar çarpık patolojilerle bütün medeniyetler yok olmadan önce böyle çarpık patolojilere şey yapardı zaten. Ben de başka ülkelerin ulusların ölümüne de şahit oldum. Özellikle Doğu Avrupa'daki komünist rejimlerin işte Romanya'daki ve mesela Çek Cumhuriyeti'ndeki Çakoslamakya'dakileri bizzat izlemişti gazeteci olarak biliyoruz. Sonradan da eski ve yani ben bu kokuyu çok aldım kokladım ve bunun üzerine şey yaptım diyor. Yani çok önemli bir şeye değiniyor. Bütün bu dil yani nefret ve milliyetçilik dili kullanılacak en temel komünikasyon, iletişim dili olarak diyor. İç düşmanlar işte Müslümanlar, göçmenler muhalifler onlara saldırılacak hakaret edilecek ve işte hiper maskülün böyle gayet erkeksi bir şey koyacak. Ne kadar yetersiz kendisini erkek olarak yetersiz hisseden insan varsa o hiper erkek olarak ortaya çıkacak ve bütün zehrini kadınlara e, böyle e, şey erkek stereotiplerine kalıplarına uymayan e, erkeklere özellikle de sanatçılara LGBTİ insanlarına ve entelektüellere yönetilecek yalanlar komplo teorileri şeyde fake news denen tamamen gerçek fake news yani hiç gerçeklikle ilgisi olmayan küçük böyle önemsiz yarışma programları vesaire. Bütün bunları da e, filozof Hannah Arendt zaten nihilist inançsız relativizm diye adlandırmıştı. Bu işte bütün e, televizyonlarda sosyal medyada bunlar dolaşacak ve gerçek <gülüyor> gerçek verileri ve gerçeklikleriyle dalga geçecekler. Böyle şey olur mu diye. Ve ekosid en önemlisi de şey yıkımı doğanın mahvedilişi ki daima kıyamet alametidir. İnsan türünün ve diğer bütün büyük ölçüde bütün hayat formlarının yok oluşunun işareti bu ekosiddir zaten. Orman yangınları yıkımları, kesimleri vesaire. Bu da apokaliptik yani kıyamette sonucuna doğru hızla durdurulamayacak bir şekilde gidecektir diyor. Ve Blaise Pascal'den filozof, Fransız filozofu <gülüyor> affedersiniz Blaise Pascal'den bir alıntı yapıyor. Yani bir uçuruma doğru hiçbir tedbir almadan deli gibi koşturuyoruz önümüze çünkü böyle bir şey koyduk yerleştiriyoruz ki Görmemizi, uçurumu görmemizi engelliyor demiş. Ve bu iş ne kadar kötüye giderse ki gittikçe de kötüye gidecek yani dalga üstüne dalga bu pandemiden dolayı 300 binden fazla Amerikalı'nın ölmüş olacağını COVID'den tahmin ediliyor aralıkta. Ve muhtemelen de Ocak'ta yeni yılda 400 bin Amerikalı'nın hayatını kaybedeceğini düşünüyorlar. Ve ne kadar artarsa kötüleşirse o kadar kötü olacak. Daha da kötüleşecek. On milyonlarca insan umutsuzluğa evlerinden atılmış olacaklar. Terk edilmiş ve sosyal çöküş olacak diyor. Yani Peter Drucker'ın incelediği tarihçi ve sosyolog Weimar Almanya'sında 1930'larda ki durum olacak diyor. Yani bütün mevcut kur kurumlara ve mevcut ideolojilere inanç kaybı olacak. Hiçbir cevap yok, hiçbir çözüm yok. Tamamen kaos ve katastrofi, felakete gidecek. Biden ve Demokrat Parti de yeni deal, new deal, yeni düzen programları yaparak söylüyorlar. Oligarşik güce karşı ama demagoglar ve şarlatanlar bütün kurumları denonse edecek yani hiçe sayacak bütün politikacıları, bütün politikaları ve mevcut sosyal sözleşmeleri, toplum sözleşmelerini ve bir çeşit bir dolu hayalet düşman yaratacaklar. Drucker diyor ki Nazizm Nazizmin başarısı o, o Nazizmin vaatlerine inandığı için değil, o fantastik e, vaatlerine inandıkları için değil. Tam tersine onlara karşı Nazi saçmalıkları zaten Pek çok basında, radyoda, sinemada, e, hatta kilisede ve e, ona giden e, daha henüz ele geçirmemişlerken hükümette e, bayağı göstermişlerdi nazi yalanlarını baştan sona tutarsızlıklarını, hiçbir vaatlerini tutamayacaklarını ve gittikleri yolun tehlikesini ama hiç kimse çok önemli bir şey söylüyor Peter Drucker. Ve diyor ki e, e, Nazi kimse olmazdı Nazi eğer Nazi vaatlerine rasyonel bir şekilde inananlar e, inanmak zorunda olsaydı diyor. Önemli olan e, şudur diyor yani şair, oyun yazarı ve sosyalist devrimci Ernest Ernst Toller'in e, vatandaşlıktan çıkarılıp e, sürgüne gönderilmişti Naziler 1933'te geldiği zaman. Iktidara. Aynı şeyleri otobiyografisinde de yazmıştı. İnsanlar akıldan, akıl yürütmeden, düşünmekten ve hayal kurmaktan bıkmışlardı. O yüzden de doğrudan doğruya Ernst Dollar'ın yazdığı gibi hepsinden birden vazgeçtiler diyor. Yoksullar, kırılgan kesimler, prekarya. Yani ...beyaz olmayan, Hristiyan olmayanlar ve belgesi olmayan göçmenler ya da bir Hristiyan milliyetçiliğinin o sapık şeyini tekrarlamayanlara bir kriz, ölüm tanrısının bir krizi sunulacaktır. Yani bütün hasta toplumları nasıl insan kurban edilmesi gerekirse onun vaadi verilecektir. Bu düşmanlar bir kere ulustan çözüldüğü kurtarıldığı zaman bize o zaman Amerika eski atalarının büyük şan ve şerefine kavuşacak e, deniyor. Ama bir tek şu olacak diyor, bir düşman yok edildikçe bir başkası onun yerini alacak ve bu kriz tarikatları sürekli olarak çatışmayı beslerler, ondan beslenirler. Yeni çatışma her zaman işte eski Yugoslavya'yı da bu hale getiren oydu. Savaşa götüren bir şeyde çatışma üst noktaya ulaştığı zaman etkiliğini kaybediyor. Onun daha da zalim ve daha da vahşi çatışmalara gitmesi gerekiyor ve daha büyük, daha yüksek seviyede şiddete zehirli bir bağımlılık oluşur diyor. Ve sonunda işte Almanya'da jenosite bütün Yahudiler başta olmak üzere komünistlerin ve diğerlerinin yok edilmesine gider ve eski Yugoslavya'da aynı şey olmuştur bunu gözlerimle gördüm diyor ee, ve biz şey değiliz e, bağışıklığımız yok Ernst Jünger'in dediği gibi bir ölüm şöleni bağımlısıyız aslında diyor. Çok ilginç bir şey var. Ve ir, irrasyonel ve şizofrenik tarikatların peşinde gideceğiz diye anlatıyor. En Ondan sonra da Emil Durkheim'in zaman zaman açık radyoda dile getirmeye çalıştığımız Fransız sosyolog, İntihar kitabına değiniyor ve anomi durumunun nasıl, yani toplumun kendisinden daha büyük, ...daha anlamlı bir şeyin parçası olma duygusunu kaybedince anomiye düştüğünü ve artık bütün dostluklar dayanışmanın anlamını kaybettiğini... ...anlamın statünün ve haysiyetin kaybettiğini ve psikolojik bir yaklaşan ölümcülükten psikolojik korumanın ve anlamsızlığın artık tamamen izole ve yalnız olmaktan gelen bir sürece girildiğini... Ve bu bağların çökmesinin kırılmasının insanları muazzam bir psikolojik yıkıma sürüklediğini Dürkheim'in de bunu anomi diye yani kuralsızlık diye nitelediğini söylüyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu opioid bağımlılığı ilaç ağrı bağım, kesici kumar intihar, muazzam intihar yükselmeleri var. Cinsel sadizm, nefret grupları ve kitleleri öldürmeleri daha şimdi birkaç gün önce zaten evet, yeni bir cinayet yaşandı cinayet, bir cinayet bir de cinayet teşebbüsü bayağı arkasından <gülüyor> siyah polislerin çatır çatır vuruyorlar yani hakikaten inanılmaz bir evet. durum var pazar gecesi bahsettiğiniz Jacob Blake isimli bir siyah e, aile evet. babası diyelim üzerine herkesin gözü önünde yedi el ateş edilerek vuruldu Sanırım henüz, yani henüz demeyeyim şu anda ölmüş değil ama durumu kötü Stabil aslında. Deniyor, evet. evet, çocuklarının önünde vurulmuştu ve yine sokaklarda tabii ki insanlar, Wisconsin'de özellikle bu olayın yaşandığı yerde sokaklardalar, New York'ta da büyük gösteriler yaşandı. Bu arada bu Hatches'in sözlerini destekleyen bir yorum aktarayım Guardian'dan. Cumhuriyetçi Parti Kongresi'ne dair. Bir anti kampanya yapacak Trump ve e, cumhuriyetçiler diyor. Parti programı açıklanmayacaklarmış. <gülüyor> yani Tabii. hiçbir çözüm e, önermiyorlar diyor. Çünkü Demokrat Parti bir platform dedikleri program açıkladı. Gerçi orada da eleştirilerimiz vardı. Bu iklim için işte fosil yakıt şirketlerinin teşvik vermeme maddesini kaldırmışlardı. Yanlışlıkla girmiş dedi Biden. Ee, ama yine de bir programları var. Cumhuriyetçiler hiçbir program yapmıyorlar. Tam bir anti kampanyaya başlayacaklarmış. Ülkeyi ele geçirmeye çalışanlar, seçimleri çalmak isteyenler, e, sosyalistler, sokakları karıştırmaya çalışan anarşistler vesaire bir anti e, seçim kampanyası olacak. Evet çok karanlık bir durum. Ee, yani bu yazıya devam edeceğiz sonraki günlerde diye umuyorum. Ama şu şöyle bitireyim Chris Hedges'in yazısının bir bölümünü. Yani bu karanlık insan e, patolojisi e, medeniyetin ta kendisi kadar eski. Çeşitli biçimlerde ta eski Yunan'da, kadim Yunan'da ve Roma İmparatorluklarında da Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunda da Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nda da de, e, Devrim Fransa'sında da e, Weimar Cumhuriyeti'nde de ve eski Yugoslavyada da aynı şekilde bu karanlık insan patolojisi kendisini göstermektedir. İzlemek mümkün olabilir diyor. Ve onun detaylarını da veriyor. Ee, özellikle birinci elden gözlediği şeyi de anlatıyor. Çok ilginç yani. Eski Yugoslavyadaki bütün liderlerin faşizme, faşiz, aşırı milliyetçiliğe nasıl kaydığını, Milošević'in için, Tucman'ın, için ve İzzet Begov için... Hepsinin kendi biçimleriyle onları da konuşmaya devam edeceğiz. Amerika'da ve tek yol e, sivil itaatsizlik, sürekli sivil itaatsizlikle buna karşı çıkabilmektir diyor. Bunu konuşmaya devam edeceğiz. Bu da Amerika 17 Eylül'de Eylül. başlayacak. <gülüyor> Bir kez daha duyuralım. Evet, aynen. O kibay çağrısı var. O kibay çağrısı var. Onu da söyleyelim. Ve bendeniz suzurlardan çekileyim. Müsaade ederseniz kısaltılmış açık gazte yapıyorum. Light açık gazte <gülüyor> Şimdilik burada e, bendeniz duralım. Ali, siz devam edersiniz lütfen. Tamam. Tabi görüşürüz. Açık gazte Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. <gülüyor> Merhaba Ahmet Bey, günaydın. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Günaydın. Evet, nasıl başlıyoruz? Ee, Belarusya'dan başlayalım. Ee, dünden itibaren e, iktidar e, güçleri <gülüyor> Belarusya'da e, veya Belarus, e, Belarus'ta. E, muhalefetin oluşturduğu koordinasyon e, konseyinin üyelerinin e, önde gelenlerini gözaltına almaya veya ifade vermeye çağır, e, çağırdılar, gözaltına almaya başladılar. Bu koordinasyon konseyi biliyorsunuz geçen hafta kurulmuştu. E, başında e, Svetlana Tsikanovska'ya yani Litvanya'da şu anda olan e, muhalefetin adayı, Svetlana Tskanovskaya'nın olduğu ko konsey, bir geçiş dönemi konseyi olarak tasarlanan, 600 üyesi, takvimen 600 üyesi olduğu söylenen bu konsey, Koordinasyon Konseyi'nin e, önde gelen 2-3 e, figürü e, dün e, tutuklandı. Bunların arasında e, biri Sergei Dilevski. E, çok büyük bir traktör fabrikasının, kamu traktör devlet traktör fabrikasındaki grev komitesinin başkanı, MTZ fabrikasındaki grev komitesi başkanı. Diğer taraftan başka büyük bir devlet işletmesi olan e, işaretleri, çok büyük işaretleri üreticisi, MTZK'nın, Grev Komitesi Başkanı Aleksandr Lavinovich de e, gözaltına alındı. Diğer taraftan potasyum, çok büyük bir potasyum fabrikası, devlet potasyum fabrikasının Grev Komitesi Başkanı da gözaltına alındı. Ve e, Koordinasyon Konseyi'nin sözcüsü olan, konumunda olan Olga Kovalkova e, gözaltına alındı. Ve e, Nobel Ödülü sahibi e, Edebiyatçı Svetlana Kovalkova. E, Alexievich de e, ifade vermeye çağrıldı. Bu kişilere yöneltilen e, suçlama en azından şu anda soruşturmanın e, ana teması ulusal güvenliği tehdit e, ettikleri e, iddiası. Diğer taraftan Lukashenko dün e, gene e, yöne, e, e, te karşı çok ağır sözler söyleyerek e, gerekirse onların ee, başlarını soğuturuz tabirini kullandı. Başlarını soğuturuzun ne demek anlamına geldiğini biliyorsunuz. Ee, Zaten elinde tüfekle en son fotoğraf vermişti. E, o fotoğrafı evet özellikle e, şunu belirtmek lazım. O videolar fotoğraf değil sadece evet. helikopterden çekilen yani o çok büyük, Minsk'teki pazar günkü çok çok büyük. 100 ila 200 bin bazıları 250 bin diyorlar ama 100 ila 200 bin diyelim arasındaki göstericinin gayet e, barışçıl hiçbir şiddet içermeyen kendi içindeki provokasyona yönelik girişimleri kendisi bastıran e, o büyük gösteriyi helikopterle izlerken filmi çekildi biliyorsunuz. O filmde evet. e, videosu e, o videoda kendisi e, çelikye bayağı güçlendirilmiş çelikye yelek e, yelek giymiş ve arkasında da oğlu 15 yaşında oğlu e, e, silahlı e, ve miğferli biçimde e, dururken videosu çekildi. Sonra o e, helikopterin e, mi, e, başkanlık sarayı bahçesine inişini izledik e, ve oradan elinde bir e, kısa namlulu tüfek tüfekle e, ve arkasında oğlu hemen hemen ikisi e, yan yana yürüyerek, başka da pek kimse yok etrafta. Biraz da dramatik bir görünüm. Fakat bütün bunlar dışarıdan göstericilerin çektiği e, videolar değil bu evet. resmi devletin resmi ajansının çekip yayınladığı video yani evet. kasıtlı olarak bunu onu belirtmek istiyorum o videoların yayınlanması bir rastlantı bir sızma değil evet. tam tersine devlet e, kanalının devlet haber ajansının halka bakın bunlar olacak demek için yayınlattığı özellikle yapılmış bir e, senaryo aynı zamanda Dolayısıyla sizin, sizi soğuturum tabirinin arkasında elinde Kalaşnikov'la bir cumhurbaşkanı var. Bunu, bunun tarihte örnekleri belki birkaç tane vardır ama aynı durum olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü maalesef bazı Rus Stalinist dönem nostaljikleri ee, Lukashenko'yu Allende'nin elinde silahla darbecilere karşı çıktığı evet. o fotoğrafa benzetiyorlar. Ee, evet, evet. Unut, unutmayalım karşısında Lukashenko'nun e, başkanlık sarayını bombalayan e, askeri uçaklar ve e, et, sarayın etrafını kuşatmış ordu birlikleri yok. Tam tersini. Silahlı olan evet. Lukashenko'nun kendisi, silahsız olan halkın kendisi. Dolayısıyla o benzetmeyi yapanlar e, Evet. Ne ede durduklarını gayet iyi bilmeleri lazım. Ayrı, ayrıca o propaganda filminde bütün polis ve askerler coşkuyla e, Lukashenko'yu evet. selamlıyorlardı. Bir de benim aklıma başka bir tarihsel karşılaştırma geldi aslında. Chavusheskun'un da böyle kendi düzenlediği mitinge helikopterle gelip sonra o helikoptere binip kaçmak zorunda olduğu bir e, hani evet. bir meşhur yani tarihi ben... bir an vardı. O helikopter orada hani durması bence bir yani helikopterle gelmesi bir yandan başka bir açıdan. İyiyim. Başka bir açıdan ilginç. Diğer taraftan Saddam Hüseyin de elinde tüfekle fotoğrafının evet. tam şey sırasında Amerikan saldırı sırasında çekildiğini unutmayalım. Neyse bu, bunun ötesinde şu anda e, Belarusya'da grevler yavaş yavaş sönümleniyor. Bunu da söylemek lazım. E, bu bu e, çünkü çok büyük bir baskı var e, çalışanlara. Niye baskı var derseniz sözünüzü kestim şimdi vereceğim. Niye baskı var derseniz devlet işletmesi bunlar doğru fakat yanılmayalım. Devlet işletmesinde çalışanlar, devlet işletmelerinde çalışan işçiler süresiz iş akdi sahibi değiller. Hepsinin geçici iş akitleri var. Dolayısıyla anında işten çıkartılma ve işten çıkartıldığı andan itibaren de ne özel sektörde ne diğer kamu sektöründe hiçbir şekilde iş bulamama üzerine dayalı bir baskı politikasını yıllardır Lukashenko uyguluyor. Yani istihdam belki çok yüksek, işsizlik az fakat aynı zamanda iş güvencesi hemen hemen hiçbirinin yok. Ne özel sektörde olmadığı gibi kamu sektöründe de yok. Yani bunu da ayrıca vurgulamak lazım. Ve, ve sokaktaki halkın büyük çoğunluğunun talebi yok Avrupa Birliği'ne girmek veya Rusya'yla yakınlaşmak değil. Böyle bir tartışma yok. Yani Ukrayna'yla geçen hafta bahsettiğimiz gibi benzeyen bir tarafı yok bu işin. Burada işçilerin, e, sokağa dökülen halkın büyük çoğunluğunun en büyük e, tepkisi Lukashenko'nun kendilerine hakaret etmiş olması. Hakaret de seçimlere gidip büyük çoğunlukla kendi adaylarına, Svetlana Tskanowska'ya oy verdiklerini aşağı yukarı herkes biliyor. Çünkü herkes etrafındakilere kime oy verdim diye sorduğunda Svetlana Tskanowska'ya oy çıkıyor, verdiği ortaya çıkıyor. Ve hani %51, %52 gibi bir oy oranıyla kazandığını değil, %80 hep 4 sene seçimlerden biri hiç değişmeyen bir oy oranı. yüzde seksenle kazandığını ilan etmiş olması ve arkasından da göstericilere yönelik ağır bir şiddetin uygulanmış olması. Yani burada gerçekten bir yurttaş seçmen haysiyetinin ayaklar altında alınmış olmasına tepkinin patladığını söylemek lazım. Ee, arkasında Soros, e, CIA, ondan sonra NATO falan gibi güçlerin olduğunu söylemek, iddia edenler ki Lukashenko ona başladı. Unutmamak lazım ki Lukashenko'nun hapsettirdiği üç, iki adaydan e, birinin e, karısı Rusya'ya kaçtı. Üçüncü e, e, aday, yani muhalefetin üçüncü adayı e, bankacı e, Babiko e, o da zar zor kendini Rusya'ya attı. Yani Muhalefet adayları Batıya sığınmış değiller, tam tersine evet. Rusya'da Rusya ile ilişki içindeler ve zaten büyük ihtimalle Rusya Lukashenko'yu bir müddet daha bir kukla olarak tuttuktan sonra bir geçiş döneminde kendisine yakın bu adaylar arasından birisini ön, ön plana çıkartarak bir geçiş dönemi programı hazırlıyor. O yüzden de Rusya'nın askeri müdahalesini beklemek bence çok. Gerçekçi değil, askeri müdahale olmadan bir e, Lukashenko'yu tamamen kendine bağımlı hale getirerek, bir kuklası haline getirerek ve onu da bir müddet sonra devre dışı bırakarak Rusya e, Belarusya'yı kendi e, denetim alanı altında e, tutma politikasını yürüteceğe benziyor. Siz de aslında Barış Özkul'la birlikte bir e, e, makale yayınlamışsınız. Orada da bahsediyorsunuz. Biraz öncesi de var. Bir yandan evet haysiyet seçim sonuçları ama aslında daha önce de <gülüyor> mücadele e, dönemleri var e, deniyordu. E, de aslında evrensel biraz sorunlu bir bakış açısıyla yaklaşıyor Belarus'a. Fakat Kıvanç Eliy Açık'ın disk Uluslararası İlişkiler Müdürü güzel bir yazı çıktı. Sizin de bahsettiğiniz özellikle biz bu Belarus sendikalarını iyi biliriz anlatıyor Kıvanç. Ve oradaki tam da sizin bahsettiğiniz bu kısa çalışma sistemlerinden ayrıntılı olarak yer vermiş. Bir de greve çıkma durumundan biraz bahsediyor. Yasaklanan grevler, tutuklanan sendikacılar, iş güvencesinin zayıflaması, kıdem tazminatının hatta ihbar tazminatının gasp edilmesi gibi uzun süredir gelişmeler var diyor. Politik grev yasak diyor Belarus'ta. Siz 3 kişi ismi verdiniz ya fabrika evet. temsilcileri gözaltından muhtemelen onların... Zaten tutuklanma sebebi bu. bu ülkede politik grev yasak aslında bir evet. Şu anda olansa evet. tamamen politik grevler ve mücadeleler. Tabii. tabii tabii. Yani bir taraftan unutmamak lazım. Belarusya'da e, sosyal politikası güçlü gibi gözüküyor. Güçlü hakikaten bir cephesiyle. Fakat diğer cephesiyle herkesi kendine bağımlı kılmak, hiçbir şekilde bir özellik oluşturmamak üzere oluşturulmuş bir... Paternalist yönetim bu aynı zamanda. Ağır paternalist bir yönetim. Siz e, bana müda, muhalefet etmeyin, ben sizin karnınızı doyuracağım, sırtınızı pek tutacağım, eviniz barkınız e, olacak e, anlayışı ki bu eski Sovyet döneminden kalan e, anlayışın devamı e, aynı zamanda. E, tabii aynı, e, bir, e, şunu da belirtmek lazım, şu meşhur kırmızı beyaz bayrak mevzu, efendim bazı Stalinist çevreler veya Rusya'nın Rusya destekçisi çevreler veya Lukaşenko destekçisi çevreler sokakta halkın taşıdığı bayrağı Nazi döneminin işbirlikçilerinin bayrağı olarak tanımlıyor. Şunu hatırlatmak lazım. O bayrak 1918'de ilk defa Belarusya bağımsızlığını kazandığında e, İhtilal edilmiş bir bayrak. Dolayısıyla Nazi'ler işgal ettiklerinde de o bayrak kullanılıyordu. Hmm. Ve bu o bayrak 1990'da e, Belarusya so Sovyet so SSCB'den bağımsızlığını kazandığında yeniden gündeme getirilen ve Lukashenko seçildikten bir sene sonra e, değiştirilen bayrak. Dolayısıyla evet, halkın nezdinde... da resimleri var zaten o bayrak. E, o seçildiğinde yemin o tamam. bayrak altında yemin tamam. ettirmiş tamam. Lukashenko 94'te. Ee, şimdi ikinci konuya geçelim Mali. Mali'de e, geçen hafta biz e, salı günü programımızı yaparken e, ondan birkaç saat sonra Mali'de bir askeri darbe oldu. E, Mali, Mali'deki muhalefet e, aman aman bu darbe değildir. Bu bir müdahaledir diyor biliyorsunuz 12 Mart darbesi için de o söylenmiş, işte 28 Şubat için de o söylendi. Hatta Türkiye'de 12 Eylül darbesinde bile yıllarca bir dizi ulusalcı çevre yok yok bu darbe değildir askeri müdahaledir gibi yumuşatıcı laflar kullanmıştı. Mali'de de aynı şey geçerli. Sonunda seçimlere gitme kararı olduğu için deniyor bunlar da hep. Evet, şimdilik seçimlere gitme kararı var. Ama ne kadar zamanda? Üç sene içinde. Cunta, <gülüyor> 12 Eylül'de öyleydi işte. <gülüyor> aynen. Yalnız bir tek farkı var 12 Eylül'de. Şu anda kimse tutuklanmış durumda değil Mali'de. Hatta Cunta, <gülüyor> evet, halkın selameti için ulusal komite adını taşıyan Cunta'nın başındaki Albay Asimi Goita bir geçiş dönemine ihtiyaç olduğunu, bunun üç yıl süreceğini... Ee, ve e, Mali devletinin temellerini gözden geçirmek elden geçirmek için bu süre ihtiyaç olduğunu söyledi. Devrik Cumhurbaşkanı İbrahim Buki, Bu bekar Kayita da biliyorsunuz e, zorla e, sarayından alınıp e, isyancıların kışlasına götürüldükten sonra akşamına e, istifa ettiğini e, Mali'nin e, Huzur ve sükuneti ve birliğinin bozulmaması için istifa ettiğini belirtmişti. Hükümetin de görevden aldığını belirtmişti. Ee, şimdi tam devlet Cumhurbaşkanı İbrahim Bubekar Kayıta'nın İBK adını taşı olarak e, genellikle tanımlanan e, Cumhurbaşkanı'nın serbest bırakılacağını, Başbakan'ın da o da gözaltında serbest bırakılacaklarını, istedikleri gibi evlerine gidebileceklerini, isterlerse yurtdışı seyahat yapabileceklerini Söylüyor Çünkü bir direniş yok. Şu anda Mali'de e, bu juntaya karşı Mali'nin içinde herhangi bir direniş yok. Halkın e, sokakta e, epeyden beri muhalefetini sürdüren, e, daha doğrusu e, ilkbahardaki, Mart ayındaki seçimlerden beri seçimlere hile kalıştığını, seçimlerin e, e, adil olmadığını belirten muhalefetin Sokak gösterilerinin sonucunda bu e, askeri müdahale gerçekleşti ve e, bir, e, bu askeri müdahaleye karşı tek karşı çıkanlar e, Mali'nin üyesi olduğu Batı Afrika devletleri topluluğu e, devlet başkanları onlar Mali'ye e, anayasal düzene bir an önce dönmesi için birkaç günlüğüne bir mühlet verdiler ve e, e, Nijerya eski başkanı Goodluck Jonathan'ı Junta ile müzakerelere bu Batı Afrika devletleri topluluğu Cemaati topluluğu adına oluşturulan delegasyonun başkanı olarak Goodluck Jonathan'ı görevlendirdiler. Pazar gününden beri müzakereler devam ediyor. Bugün müzakerelerin son aşaması olması bekleniyor çünkü 26 Ağustos'ta Batı Afrika devletleri topluluğu <gülüyor> devlet başkanları Mali hakkında yaptırımları ağırlaştırmak veya kaldırmak kararı almak üzere toplanacaklar. Şimdi ilk bardaki seçim seçimlerde ne oldu da bu tepkiler oluştu? Seçimlerden birkaç gün önce bir kere bu Covid salgını ortamında yapılan seçimler. Seçimlerden birkaç gün önce muhalefetin en önde gelen ismi ortadan kayboldu. Kaldırıldı, kaçırıldı. Arkasından seçim sonuçlarının ilanından Aynen kayıp Vallahi onu araştırıyorum, bulamıyorum. <gülüyor> ee, bir türlü bulamadım. Ama ortalarda Kayıp, yok sonuçta. E, e, ama ortalarda <gülüyor> yok. Politik olarak yok en azından. E, yani ortalarda yok. Kayıp, e, öldü mü, ölmedi mi onu doğrusu ben de araştırdım, bulamadım. Belki gelecek haftaya kadar öğreniriz veya başka izleyicilerimiz bizi bilgilendirirler. E, bardaki seçimleri itirazla başlayan bu sokak gösterileri üzerinden e, Jonathan Goodluck yani Nijerya eski başkanı 4 defa Mart ayından Nisan ayından beri Dört 4 kez maliye'ye gelip arab bulucuk yapmaya çalıştı ve ve 5 Haziran'da M5 hareketi adını alan büyük o yürüyüş çok büyük bir yürüyüşte muhalefet yan yana geldi muhalefetin ee, aslında çok eterojen bir yapısı var. Bir muhafazakar İmam Mahmut Diko'nun e, başını çektiği bir hareket var. Muhalefet partilerinin, layık, e, şeyle dinle alakası olmayan muhalefet partilerinin e, dahil oldukları ve sivil toplum kuruluşlarının dahil oldukları o 5 Haziran yürüyüşünden sonra oluşan muhalefet koalisyonunun adı 5, e, M5 yani m e, e, bu koalisyonu bu 5 Haziran e, yürüyüşüne e, binaen M5 e, hareketi adını taşıyor. Ve e, bu M5 hareketi 10 Temmuz'da parlamento ve te devlet televizyonu binasını işgal etmişti. 15-20 ölü olmuştu. Arkasından sivil itaatsizlik çağrılarında bulundular. Ve darbe'nin birkaç gün öncesine kadar sürekli e, gösteri, gerginlik ve çatışma e, ortamı hakimdi Bamako'ya, başkent Bamako'ya. Unutmamak gerekir ki e, İBK yani baş, devrilen başkan İbrahim Bubekar Keita da 2012'de ordun, e, ordunun e, Mali Silahlı Kuvvetleri'nin o dönemin e, Cumhurbaşkanı Amadu Turi'yi devirmesi üzerine yapılan seçimlerde iktidara gelmişti. O zamanlar Tuareg'lerin bir isyanı vardı Mali'nin kuzeyinde. Bu isyanın karşısında yönetimin çaresizliğini gerekçe göstererek ordu yönetime el koymuştu. Başkan Amadou Toure'yi devirmişti. Ve İBK'nın seçilmesi de büyük bir batı dünyasının desteği, başta Fransa olmak üzere, batı dünyasının desteğiyle gelmişti. Hatta 2013'te, Fransız Cumhurbaşkanı Hollanda ziyaret edip çok eski dostum IBK'nın yani İbrahim Bubekakiyeta'nın başkan seçilmesinden Kıvanç ve e, ümit e, Kıvanç duyuyorum, ümitliyim e, diyerek desteğini belirtmişti. Ama e, darbe e, Mali'nin kuzeyindeki silahlı, radikal, cihatçı e, Müslüman grupların e, güçlenmesine yol açtı o dönemde. Çünkü ordunun e, başı dağılmıştı. Ve e, ardından Ocak 2013'te Fransa ağırlıklı bir uluslararası güç e, Mali'ye askeri destekte bulundu. Şu anda Fransa'nın Mali'de 5100 askeri var e, savaş halinde olan ve e, bayağı ciddi cihatçılarla kuzey e, Mali'nin kuzeyinde e, temizlik harekatı yürüten ve Fransa askerlerinin öldüğü e, operasyonlar bunlar. Dolayısıyla darbeyle geldi aslında bir darbe sonucu İbrahim Bubekar Keita başa gelmiş ve ardından ikinci kere 2018'de seçilmişti. Şimdi Mali'de halkın selameti için ulusal komite bir oluşturdukları komitenin geçiş dönemi sırasında bir askerin devlet başkanı olarak yer aldığı ve çoğunluğunu askerlerden oluşacak bir heyetin ülkeyi 3 yıl boyunca yönetmesini e, önerdiklerini, düşündüklerini söylüyorlar. Ama diğer taraftan e, Batı Afrika Devletleri topluluğuyla olan müzakerelerde bu e, heyetin e, geçiş dönemi e, hükümetinin kompozisyonu belki biraz değişebilir, belki biraz daha siviller katılabilir, bilemiyoruz ama darbe Bölgede diğer otoriter ve halk tarafından pek desteklenmeyen başkanlar nezdinde büyük bir panik yaratmış durumda Mali'de. Bunu şöyle bitirelim. Fransa'nın tabii ki bu durumda yani Mali'deki istikrarsızlıkta Fransa'nın çok büyük bir sorumlu olduğunu Fransa'daki gözlemciler, bağımsız gözlemciler dile getiriyorlar. Bunu belki ileride yeniden ele alırız. Son olarak Mali konusunda sizin var mı ilave edeceğiniz bir şey? Yok sadece belki şeyi hatırlatmakta fayda var. Fransa son bir yıldır belki de biraz daha uzunca bir süredir çok aktif bir emperyal dış politika izliyor. Doğu Akdeniz, Orta Doğu vesaire. Bunun herhalde bir uzantısı yine Mali'de. Mali'deki mi? çok eski zaten. Yani, yani Ondan daha eski. Belki başlangıcı Hı. orada diye başlayabiliriz. Evet. <gülüyor> tamam. Daha fazla. Son olarak Lübnan. Lübnan'da hükümet istifa etti ve erken seçim yapılacağı iddia edildi ama erken seçim konusunda şu anda rivayet muhtelif. En azından herhangi bir tarih yok. Çünkü hükümet kurulması ee, yeni hükümet kurulması tartışmaları erken seçime gidilmesi konusunu gündemden düşürmüş durumda. Ee, ve bildiğimiz Lübnan e, siyaseti yeniden geri gelmiş durumda. Devlet Başkanı Maronit Devlet Başkanı Michel Aoun e, normal olarak hükümet başkanı Lübnan'daki anlaş, üçlü anlaşmaya göre, cemaatler arası e, kurala göre hükümet başkanının sunni, Parlamento Başkanı Şii, Devlet Başkanı'nın Hristiyan Maronit olması lazım ve öyle zaten. Bu yıllardan beri böyle. Evet. Ee, ve zaten kim seçilse seçilsin yani bu gruplardan seçilmek durumunda. Evet evet. Aslında. Bu gruplardan seçilmek durumunda. Hatta 2008'deki Doha'da oluşturulan uyum anlaşmasında da bu grupların içinde. En popüler olanının e, başkan, başbakan veya parlamento, yani kendi cemaati içinde en popüler olanı. Artık o nasıl, en popüler olanına nasıl karar veriyorlar onu bilmiyorum ama e, bu, bu, bu nedenden dolayı örneğin parlamento başkanı, e, şi, parlamento'nun Şii başkanı e, yanılmıyorsam 26 yıldır veya 28 yıldır parlamento başkanlığı yapıyor. E, hükümet konusunda ise ee, gene tabi mecburen Sünni'den seçileceği için Şiiler ve Hizbullah yani parlamento başkanı ve Hizbullah e, yeniden Saad Hariri'nin birkaç sene öncesine kadar başbakan olan Saad Hariri'nin e, yeniden e, başbakan olmasını istiyorlar. Fakat bu sefer devlet başkanı Michel Aoun e, bunu istemiyor. E, sadece e, e, uyum e, uzmanlar ve teknotlardan oluşan bir hükümet e, talep ediyor. Maronitlerin şefi e, Samir Gayga, Lübnan güçlerinin şefi Samir Samir Gayga. E, diğer taraftan Vali Cumhurda'nın e, e, cemaati'nin ne istediği tam belli değil e, ve Sünniler de e, kendilerinin e, kendilerinden olan bir başbakanın e, istifa etmek zorunda bırakılmasına karşı tepkiler ve sokağa dökülecek. Yeniden sünniler endişesini taşıyor diğer cemaatler ve bu arada 300 binden fazla insanın evinde oturamaz hale geldiği belgedeki hastanelerin 100 milyon dolara ihtiyacı var çalışır hale dönebilmesi için. Yıkım, patlama nedeniyle ve patlamanın sorumluluğunu da kimse üzerine almadığı bir... Artık çökme de demeyelim tamamen e, dağılma yok olma e, e, aşamasında bir Lübnan ama Lübnanlar hep dedikleri bir şey var e, bu da, bu dağılma parçalanma bizim yaşama tarzımız hale dönüştü buna alışkınız diyorlar ama ama iktisadi kriz artık o e, bu dağılma parçalanma e, unufak olma ortamında yaşamayı bile zorlaştırıyor. Ee, inanılmaz bir e, enflasyon e, para sıkıntısı işsizlik ve şimdi bunun üzerine binen e, bu Beyrut'taki e, şehrin e, önemli bir bölümünün yaşanamaz hale gelmesini yarattığı büyük darbe e, Beyrut'tan kaçışı da maalesef e, Lübnan'dan daha doğrusu kaçışı da maalesef e, arttırmış durumda bir e, ee, insanın aklına hep Feyruzun meşhur ee, Beyrut şarkısı geliyor o acıklı sesiyle. E, sokağa çıkan yüz binlerin de boşuna değil sizin anlattığınız bu atmosferde hepsi gitsin sloganını öne çıkardıklarını hepsi hepsi demektir dediğini hatırlatarak. Evet e, maalesef <gülüyor> maalesef ama o, o o sokağa çıkanlar şu anda çıkamıyorlar artık çünkü hayat yaşam derdine düşmüş durumdalar e, gösteriler durmuş durumda. Ee, ama hepsi gitsin ve hepsi hepsi demektir derken bu sistemi Aslında yani Tabii. bu cemaatler arasındaki e, güç da, bölüşümü sisteminin her cemaatin en e, yolsuzluğa bulaşmış kişisinin iktida en beceriksiz ve yolsuzluğa bulaşmış kişisinin iktidara geldiğini belirtiyorlar O da ilginç bir e, o da ilginç bir e, gözlem aynı zamanda Peki çok teşekkür ederiz Ahmet. İyi günler. Bey. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Üzereyim. İyi günler. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık kase.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 Merhabalar Güven Bey, günaydın. Ee, günaydın özler. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet, bugün nasıl devam ediyoruz? Ee, ben önce Ömer ve Meral Madre'ye geçmiş olsun demek istiyorum. Ee, hepimizin gözü aydın, ee, dönmüş vaziyetteler. Evet. Bir de şunu ekleyeyim, bu neredeyse dört haftalık bir macera oldu. Ee, bayramın hemen sonundaki... İlk programdan itibaren e, Ömer Bey yoktu açık gazetede e, düne kadar. Bu sürecin nasıl geçtiğini e, herkes gibi ben de merak ediyorum. E, merak edenlere bir haber vereyim. Cuma günü, bu cuma e, saat 10.30'da buçukta sabah vakainami programında bir aksilik olmazsa Ömer Bey bunun hikayesini anlatacak bir e, koronavirüs vakai nüvisi olarak. Ee, enfekte olma, e, hastane, tedavi, iyileşme bütün bu süreçleri de e, aktaracak. E, dolayısıyla e, Cuma günü e, merak edenler detayları öğrenebilirler kendisinden. E, şimdi bugünkü konumuza gelelim. E, Komple teorileri serisinin üçüncü bölümü. Geçen hafta bir ara vermiştik deprem programı yaptığımız için. Dolayısıyla kısa bir e, özet yaparak devam etmek istiyorum. E, önce şunu söyleyeyim, terminolojiyle ilgili bir şey. E, komple teorileri diyorum, e, iki haftadır böyle diyorduk. Şimdi de <gülüyor> pardon bu sebepten aynı e, sözcüğü kullandım. Fakat giderek bunun doğru olmadığına karar verdim. Çünkü bunlara... Yani bu saçmalıklara e, teori demek aslında teori sözcüğüne e, hakaret ve teori sözcüğünün e, teknik bir anlamda kullanıldığı bilim ve felsefeye, e, bilim felsefesine hakaret. Çünkü malum teori aslında içinde birbirini destekleyen e, tezler barındıran ve bir takım bulgulara e, yaslanan bir bilgi. E, yapısı ve bir teori inşa etmek aslında öyle kolay bir iş değil. E, emek gerektiren bir iş. Dolayısıyla her aklına gelenin her e, ortaya attığı iddiaya teori demek e, doğru değil. Biz buna komple teorileri diyoruz çünkü İngilizceden öyle çevirmiş durumdayız işte conspiracy theory diye geçiyor. İngilizce de niye teori deniyor ondan da çok emin değilim ama e, teori dememeye karar verdim. Bundan sonra yani ağzımdan kaçmadığı müddetçe unutmadığım sürece e, komplo kurguları diyeceğim. E, önce komplo hikayeleri diye, diyeyim diye düşündüm fakat hikaye de aslında e, edebiyatta geçen bir terim. O da edebiyatçılara hakaret e, yani bu komplo kurgularına. Kurgu kelimesinin bu e, gücen dediği birleri varsa onlar da kusura bakmasınlar. daha iyi bir şey bulamadım. E, komplo kurguları 3 bölüm e, ilk iki bölümde e, biraz bir giriş yapmıştık şunu söylemiştim Üç e, farklı açıdan yaklaşmaya çalışacağım bu komplo kurguları mesesine bir e, evrimsel biyoloji, iki bilişsel bilimler ve üç, tarihsel ve toplum bilimsel bağlam. Burada şimdi mesela evrimsel biyolojiden niye bahsetmek gerekiyor diye soranlar olmuş. Burada indirgemeci bir şekilde biyoloji her şeyi belirliyor falan gibi bir tez savunacak değilim. Öyle bir teze yatkınlığım da zaten yok. Fakat biyolojinin ee, bizim için e, belirlediği bir e, çerçeve var. Bu çerçevenin içini biz e, işte kendi hayatımızın kültürel detaylarıyla e, çok değişik şekillerde doldurabiliyoruz ama e, belli bir zihin yapısının e, temel taşları biyolojik olarak e, belirleniyor. Buradan ne kastediyorum? İşte bir programda bunlardan bahsetmek istiyorum. Burada belki en önemli e, örnek e, dil, dil öğrenme örneği. Yani biliyoruz ki aslında birçoğumuzun hayatta belki öğrendiği en komplike, en karmaşık şey e, ana dilimiz. Ama aynı zamanda hiçbir emek neredeyse vermeden ve hiçbir... E, Resmi, formal bir eğitimden geçmeden e, bu öğrendiğimiz en karmaşık şeyi öğrenmiş oluyoruz. Burada çok ilginç bir şey var. E, biyolojik bir eğilimden e, kaynaklanıyor bu. Ve e, bu tür bir süreçten başka insan olmayan hayvanlar ne yapsalar, e, ne şekilde eğitilir, eğitilirse eğitilsinler, geçemiyorlar. E, burada... E, işte biyolojinin çizdiği çerçeve diye bahsettiğim şey biraz buna benzer bir şey. Bir programda bundan bahsedeceğim. E, i̇kinci bir başka programda e, bilişsel bilimler yönünden ele almak istiyorum demiştim. Orada da konu e, doğarken e, bizim birlikte e, dünyaya getirdiğimiz e, mekanizmaların ne olduğu değil, bu mekanizmaların ne şekilde işlediği ve bebeklikten yetişkinliğe doğru yöneldiğimiz süreç içinde ne şekilde şekillendiği, biçimlendiği konusu. Ben en önemli cevapların burada aslında olduğunu düşünüyorum. Yani çeşit çeşit birbirinden farklı insanlar, yetişkin insanlar haline gelebiliyoruz. Bu da aslında... Eğitimle, öğretimle, e, bebeklikten çocukluğa, çocukluktan e, e, nasıl bir geçiş yaptığımızla alakalı. Bu e, zihinsel mimarimiz bir şekilde biçimlendikten sonra e, kolay kolay da değişmiyor. Dolayısıyla bazı insanların komplo kurgularına yatkın olmaları, bazılarının olmamaları, bazılarının eleştirel bakarken... Bazılarının bir mıknatıs gibi kendilerini çekiliyor komplo kurgularına doğru buluyor olmasında. Asıl failin bu süreç olduğunu düşünüyorum. Bir programda da bunu ele almaya çalışacağım. Bugün işe biraz daha işte sosyal toplumsal açıdan biraz da bir önceki programda yaptığımız gibi İnananlar arasında yani komplo kurgularına inananlar arasındaki ortak noktalar nedir? Bunların inandıkları kurgular arasındaki ortak noktalar nedir? Buradan e, bakarak yaklaşmak e, istiyorum. E, bu konuda yapılmış pek çok çalışma var. E, bir kısmı da aslında e, bizi medya iletişimi e, konusundan e, onu bir köprü gibi düşünecek olursak sahte haber paradigmasına bağlayacak. Bu da bu serinin üçüncü bölümü olacak. Ee, i̇şte birden çok program içeren bir bölüm e, komplo kurguları e, kısmı bittikten sonra başlayacak. Fakat buna e, bir giriş olsun e, bu programda diye düşündüm. E, ondan önce fakat iki şey daha e, söyleyeyim. Bu literatürü biraz taradığım zaman e, Başka bir takım yaklaşımlar da görüyorum. Mesela e, evrimsel psikologlar komple kurgularına inanmayı evrimsel psikoloji açısından e, açıklıyorlar ve şöyle bir şey diyorlar. E, i̇nsanlar da doğuştan bir e, olaylar arasında e, kalıp bulma, bir örüntü bulma eğilimi var. Ee, bu modüler bir şekilde e, evrimleşmiş, gelişmiş ve insan davranışının pek çok kısmında kendini gösteriyor. Ee, i̇şte bazı karmaşık meselelere kısa yoldan bir cevap bulma e, ya gösterdiğimiz eğilim aslında bu e, biyolojik eğilimden kaynaklanıyor diyorlar. E, bu örüntü bulma eğilimini aslında e, Komplo kurgularından daha önce Tanrı inancına insanların duyduğu eğilimle e, açıklamışlardı. Bu yine e, evrimsel psikolojiden gelen bir konu. Yani orada da şöyle bir argüman vardı. Bundan eski bir programda bahsettiğimi hatırlıyorum kısaca. E, dünya üzerinde birbirleriyle aslında her zaman uyum göstermeyen e, 40'tan fazla örgütlenmiş, din var. E, bu e, dinler arasındaki e, öğretilerin hepsi her zaman birbirine uymuyor. <gülüyor> Fakat e, insanların çok büyük bir bölümü e, dinsel inançlara sahip. <gülüyor> Dolayısıyla e, bütün bu kırktan fazla dinin Hepsinin e, yaratıcısı aynı Tanrı olamaz. Aralarındaki uyuşmazlıktan dolayı. E, dolayısıyla bizim insanlar arasında var olan e, dini inanç eğilimini <gülüyor> Tanrı'ya bağlamadan başka bir şekilde e, açıklamamız lazım. Nasıl açıklayabiliriz? İşte evrimsel psikologlar diyorlar ki biz e, bir fail atfetme... Olaylar arasında e, kalıplar bulma, ilişkiler bulma e, modülüne sahibiz. E, bu, bu biyolojik bir şey işte tanrı inancı da buradan kaynaklanıyor filan. Şimdi bu konuya e, e, uzun boylu şimdi girmek istemiyorum. Belki ileride bir başka programda ele alınabilir. Yalnızca komplo teorilerine, e, komplo kurgularına pardon e, inanma eğilimini açıklayan yaklaşımlardan bir tanesi olarak bu öne çıkıyor. Bir başkası yine bu literatürde mim kuramı diye geçen bir şey var. Mimler kültürün evrilmesi konusunda yazan insanların kullandığı bir kavram. Mim diye geçen şey işte ya bir düşünce ya bir küçük davranış parçası, bir şeyi bir şeyi nasıl yapabildiğimizin ya da nasıl söyleyebildiğimizin ifadesi. deniyor ki bu mimler aynı biyolojik evrimde olduğu gibi insanların birbirlerinden görüp kopyalamalarıyla yani biyolojik evrimde olan kısmı kopyalanması kısmı. Ve bu kopyalama sırasında genlerin kopyalanması gibi, e, oluşan bir takım hatalar ile varyasyonlarının ortaya çıkmasıyla e, gelişiyor kültür böyle dallanıp budaklanıyor işte e, komplo kurgularına inanma eğiliminde böyle e, birbirimizden gördüğümüz şeyleri duyduğumuz şeyleri e, işte bilgileri ifade tarzlarını davranış biçimlerini kopyalamayla e, açıklanabilir filan ee, bunu da şimdilik bir kenara koyuyorum. Yalnızca böyle bir e, e, literatürde böyle bir başka yaklaşım olduğunu not etmek için bunları söyledim. İşte bu konuda yazılmış pek çok e, kitaba falan rastladım ama e, benim e, ana olarak e, konuyu aydınlatıcı olarak bulduğum yaklaşımlar bu ikisi de değil. E, şimdi... E, komplo teorilerine inananlar var. Onları bir kenara koyalım. Bir de komplo komplo kurgularına inananlar, bir de komplo kurgu kendileri var. Yani inanılan şeyler. bunları böyle birer sınıf halinde incelediğimizde aralarında ne gibi ilintiler, ilişkiler görüyoruz? Mesela eee birden çok çalışma şunu gösteriyor. Komplo kurgularına inanan insanlar genellikle Tek bir komplo kurgusuna inanmakla kalmıyorlar. Pek çok konuda komplo kurgularına inanmaya eğilimliler. E, hatta aynı anda çelişkili e, birden fazla komplo kurgularına inandıkları da oluyor. E, hemen bir örnek vereyim. Aslında bizim bu komplo kurgularına inanma serisine giriş programında küçük bir ses kaydı yayınlamıştık. Belki dinleyenlerden hatırlayanlar olacaktır. Bir sokak röportajı Erzurum'da genç bir adam maske takmadan geziyor. İşte haberci kendisine niye maske tak takmıyorsunuz diyor. E çünkü koronavirüs diye bir şey yok. Bu palavra, e bu bir kurgu. Dolayısıyla e işte bize boşu boşuna maske tak diyorlar. Takmamıza gerek yok. Siz de takmayın. Ben inanmıyorum diyor. Şimdi bu bir tür komplo kurgusu. E buna inanıyor. Fakat... E Habercinin birkaç soru sorması neticesinde yaklaşık 60 saniye içinde hatta daha da kısa bir zamanda ama bu 60 saniye içinde bütün bu dönüşümü görüyoruz başka bir komplo kurgusundan bahsetmeye başlıyor. Diyor ki ben zaten aslında bu koronavirüsün işte bir takım karanlık emelleri olan büyük devletler tarafından bir biyolojik silah olarak geliştirildiğini ve üstümüze salındığını düşünüyorum diyor. Bu da bir komplo kurgusu. Tamam Ama buna da... Şey, özür dilerim. Evet. Galiba bu videodaki zaten esas komplo burada başlıyor. Yani sadece mesela inanmıyorum ben bunun varolunu dese herhalde burada bir henüz komplo yok. Yani inanıyor veya inanmıyor deriz. Ama bunun ötesinde bir şey söylemeye başladığında yani bu ya işte aşı firmalarının e, yalanı vesaire dediğinde komplo herhalde orada başlıyor değil mi? Yoksa bir evet. anlatıya bir politik anıcının söylesi sözüne inanmamak dan e, komple çıkmıyor galiba. Tabii ondan komple kendi başına çıkmıyor ama e, şundan belki çıkıyor. Yani ortada bir e, virüs gibi bir şey yok fakat bütün dünya el ele vermiş e, evet. virüs var diye bizi yönlendirmeye çalışıyorlar. Yani işte hani bir tür Türkiye'de çok sevilen e, deyimle algı operasyonu yapılıyor işte... Bu da niye? Belki He. daha sonra işte aşı e, diye bir şeyler ortaya çıkartacaklar, bunu satacaklar yani bizi manipüle ediyorlar. Bu anlamda e, inanmamanın kendisinde belki bir e, kurgu eğilimi yok ama e, bütün dünyanın e, inanılmaması gereken yanlış bir şeye inanmasında bir e, komplo kurgusu buluyor gibiydi bu adam. E, fakat bu iki komploya yani bunları komplo diye niteleyeceksek aynı anda aslında inanmanın imkanı yok çünkü bir tanesi diyor ki ortada koronavirüs yok bu palavradır öbürü diyor ki öbür kurgu e, bu bir biyolojik silah ve işte kötü emelli e, büyük devletlerin bize oynadığı bir oyun e, şimdi yani birincisine inanıyorsanız maske takmayacaksınız gerçekten ikincisine inanıyorsanız takmanız lazım ee, bu e, karanlık emelli devletlerin e, kurbanı olmamak için e, aynı anda hem maske takıp hem maske takmamak da imkansız mantıksal bir imkansızlık olduğuna göre e, insan zor bir durumda kalıyor. Belli ki fakat e, bu aynı anda çelişkili ve bir arada inanılamayacak iki şeye birden inandığı üstüne pek düşünmemiş bu kişi ya da pek dert etmemiş. Ee, zaten biraz daha zorlayınca haberci e, işte e, kaderimizde varsa hasta oluruz yoksa olmayız falan gibi bir şekilde oradan e, kurtulmaya çalışıyor. E, benim burada bahsetmek istediğim şey okuduğum çalışmalardan gördüğüm komplo kurgularına inanmaya olan eğ eğilimli olan insanlar arasında aslında bu yaygın bir şey. Yani. Birden çok komplo kurgusuna inanıyor olmak, dünyayı komplolar e, merceğinden çıkıyor olmak hatta e, birbiriyle çelişen komplolara e, inanıyor olup bunun farkında bile olmamak. Güven Bey ben de bir soru sorabilir miyim acaba? Tabii tabii. Peki bu komple inanmak konusunda insanların muhafazakar bir zihin yapısına sahip olmasının tetikleyici ya da etkileyici bir e, etkisi var mı? Şu sebepten ötürü söylüyorum, geçtiğimiz hafta Özdeş'le beraber yayında konuşuyorduk. Yani maske takılmasın ve aynı zamanda bunların bir komplo olduğuna dair söylemlerin üretildiği siyasi kitleler sokaklara dökülüyor ve bunların genellikle aşırı sağcılar olduğunu görüyoruz. Evet. Yani bir şey var mı, bir meyil var mı bu konularda bu muhafazakar olarak nitelendirdim, başka bir şekilde de nitelendirebilmek mümkün olabilir. Yani bu düşünce sistemlerinin ucu açıklığı gibi bir noktası var mı acaba komplet öbürlerine? Ee, çok iyi bir soru sorduncan Var aslında sıradaki noktalardan birisi de oydu ama niye var konusunu ben e, sana ve özdeşe sormayı düşünüyordum. Çünkü siz bu işleri daha iyi biliyorsunuz. E, şimdi konuyu oraya getireyim soruyu da o zaman sorayım e, izninle. Genel olarak biliyoruz ki işte mesela tarihte daha kaotik ve karmaşık dönemlerde açıklamakta zorluk çektiğimiz meselelere kısa yoldan cevap bulma çabasının bir neticesi olarak komplo kurguları yaygınlaşıyor. Tamam komplo kurgularının yani... Ee, i̇nsanın zihinsel yapısı işte komplo kurgularına inanma eğilimine ne şekilde yol açıyor falan. Bunları bir kenara bırakalım. Tarihsel, toplumsal kısmına bakalım. Şunu da biliyoruz. Bazen karizmatik bir liderin peşine takılıp giden insanlar sahiden e, neye inandıklarını konusunda neden inandıklarını sorgulamayı tamamıyla unutur hale geliyorlar. Bu Fareli Köy'ün kavalcısı masalında olduğu gibi işte bir şekilde bir e, kişi inandıkları lider öyle söylüyor diye e, ona inanıyor oluyorlar. E, burada da yani işte bu Amerika'da QAnon, siz de açık zaman zaman bahsediyorsunuz, giderek yaygınlaşıyor. E, Amerika'nın e, fareli köyünün kavalcısı olan Başkan Trump'la da e, QAnon arasında e, sevgi dolu bir ilişki olduğunu görüyoruz. E, tabii bir tek orada değil işte çeşitli kült gruplarda şurada başka türlü inanılmayacak akla şeylere aslında insanlar inanıyor olabiliyorlar. Bu da belki özel bir durum yani bu tarihte kaotik karmaşık dönemler dediğim durumların içinde yer alan belki bir alt küme diye düşünülebilir. Ama şunu söyleyeyim bu geçtiğimiz hafta sonu iki gün önce bir e, büyük anket e, yayınlandı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ee, belki siz de açık gazetede bahsetmişsinizdir, ben kaçırmış olabilirim. Ee, Amerikalıların büyük bir çoğunluğu e, Amerika'da Covid'den e, kaynaklanan ölüm sayılarının çok e, sayısının çok yüksek olduğunu, kabul edilemez olduğunu düşünüyor. Ama e, parti e, taraftarlığı, taraftarlığına göre böldüğünüz zaman Mesela Demokrat Parti seçmenlerinin %90'ının bu sayıyı kabul edilemez e, bulduğu e, ortaya çıkarken e, Cumhuriyetçi parti e, destekçilerinin yaklaşık %60'ının bu sayıyı kabul edilebilir bulduğu ortaya çıkıyor. Yani Cumhuriyetçiler arasında aslında e, çoğunluk e, Covid'den kaynaklanan ölümlerin normal olduğunu, kabul edilebilir olduğunu işte ne yapalım filan böyle. Artık ne şekilde gerekçelendiriliyorlar bilmiyorum. O ankette yer almıyor. Böyle bir cevap veriyor. Bu cevabı vermelerinde biraz bu fareli köyün kavalcısının peşinden gitme durumu olduğuna eminim. Çünkü sahiden Amerika berbat bir performans sergiliyor ve bu kadar ölümün kabul edilebilir bir yanı yok. İşte neredeyse 200 bini olacak Covid'den e, ölen insan sayısı Amerika Birleşik Devletleri'nde yani filan. E, şimdi Can'ın sorusuna geleyim. Yani e, inananlar arasındaki ortak noktaları bir kenara bırakalım. İnanılanlar arasında, bu kurgular arasındaki ortak e, noktalara bakınca ne görüyoruz? Mesela... E, bu kurguların e, büyük ölçüde siyah beyaz olduğunu, kısmi değil bütünsel ve büyük iddialar içerdiğini, işte kısa yoldan e, karmaşık meselelere e, cevaplar ortaya çıkarttığını, e, öne sürdüğünü görüyoruz. Bu kurguların hemen hepsinde bir gizli niyet, e, kötülük ve sinsilik bir gizli bir plan e, var. Belki... İnsanlar üstünde tehdit oluşturacak ve korku e, unsuru halinde e, ortaya çıkacak bir e, nokta var. E, hemen her seferinde bir algı operasyonu e, sözüne bir referans e, görüyoruz. E, her ne kadar bu komplo kurgularının kendileri e, bir tür algı operasyonu olsa da... E, Bunlara inananlar bütün dünyanın bir algı operasyonuyla yönetildiğini ve kendi inandıkları kurgunun bu algı operasyonunu yıktığını e, iddia ediyor. E, bize de mesela bir itiraz gelmiş bir dinleyiciden. E, birisi demiş ki siz e, hem e, Soros'un parasını alıyorsunuz, yiyorsunuz hem de bize kurgu komplo kurgularından bahsediyorsunuz ne haddinize falan. <gülüyor> aslında güzel olmuş ironik olmuş bu arada yani. biraz öyle olmuş evet Yani kendisi de bir komplo kurgusuna inanmanın nasıl bir şey olacağını bir örneğini vermiş olmuş ben senden rica edeyim sen gelecek haftaya kadar bir bak ben şimdi 8 sene olacak neredeyse bu açık bilinci yapalı Soros'tan gelen paralar benim banka hesabına yatıyor olması lazım kaç para girmiş orada bir zahmet Haftaya ben ben senden 12 yıldır küresel eylem grubunda işte savaş karşıtı yani iklim mücadelesinde falan da sürekli Soros'cu olmakla suçlandığımızı hatırlıyorum bu arada. Hiç bitmedi bu tartışma. Evet Soros aslında e, şu anda rağbette olan komplo teorilerinin hemen hepsinin e, göbeğinde olan bir kişi. Bunun niye böyle oldu e... Biliyorsunuz şimdi e, şey aldı yerine Aa, ismini. Bill Gates. Bill Gates aldı evet. Evet. Ama yok yok Ge şöyle bir şey vardı çok ufak bir ekleme yapayım. Bu Covid ilk çıktığında Ermenistan'da Soros grubunun deterjan ve sağlık ürünleri satmak için uydurduğu bir komple teorisi olduğu söylenmişti. Ama Ermenistan sınırları dışarısından çıkma dışından dışına çıkmadı diye biliyorum. Yani gene arada sırada hortluyor durum. Lokal farklı bölgelerde de olsa. Evet değil de tabii Soros muhsevi olması dolayısıyla özel evet. e bir yere sahip. Bilgeç onu o tahtından indiremeyecek gibi e gözüküyor. De, evet. Peki, vaktimiz bitiyor. Dolayısıyla bunları çok uzatmayayım. Bu konulara tekrar e, geri döneriz. Ama e, son olarak şunu sorayım. Evet, genellikle ve daha ziyade bu kompletörleri sağ siyasi görüşten kaynaklanıyor. Amerikalı siyaset bilimci Richard Hofstadter'in bu konuda e, Amerikan sahanın ile ilişkisi üzerine e, çok etkili olmuş zamanında bir makalesi var. Bundan da. Biraz bahsedeceğim ama bundan Hana Arant bahsediyor işte Naziler zamanında Göbelsin Propaganda Bakanlığı konusunda söyledikleri filan da ortalıkta. Oysa yani sol söylem içinde de aslında hani bir komplo kurgusuna yer verilmesi ne gerekçe oluşturacak meseleler var çünkü aslında sol siyasetin itiraz ettiği e, pek çok şey gerçekten de olmakta dünyada. Yani işte çok küçük bir grup e, dünyadaki varlıkların çok büyük bir kısmını elinde tutuyor, bir sömürü düzeniyle bunu sağlıyor filan falan. Fakat bu komple kurguları sol siyasetten değil e, hemen her zaman sağ siyasetten kaynaklanıyor. E, can'ın sorusu da buydu ama niye sağ siyasetten kaynaklanıyor bu siyaset bilimcilerin ve sosyologların işi. Dolayısıyla ben bu soruyu size sormak istiyorum. Aslında ve eğer vaktimiz olsaydı ben soldaki kompletörlerini de e, konuşmak isterdim çünkü çok var yani gerçekten 10 küsür yıldır o kadar çok denk özellikle emperyalizm e, meselesi üzerinden yürüyen kompletör Troçki üzerinden vardır eee kompletörleri vesaire vaktimiz olsaydı aslında e, biraz e, bu, bu meseleden konuşmak isterdim ama belki daha ilerleyen programlarda Konuşuruz. Ben küresel ısınma ile ilgili solun itirazlarını bile reddeden argümanlarının emperyalizmle bağlayarak e, geldiğini ve bu argümanlarla tartıştığımızı 10 yıl önce hatırlıyorum. örneğin. Ee, peki o zaman buraya bir e, işaret koyalım ve belki bu konuyu bir başka programda e, bu e, bölüm bitmeden e, yeniden e, ele almaya söz verelim. Benim de aslında... Merak ettiğim bir takım başka konular da var. Fakat sonuçta şöyle bitireyim. Yani bu komplo kurgularının bir takım ortak özelliklerini çalışan makaleler var. Komplo kurgularına inananların bir takım kişisel karakter özelliklerini çalışan bir takım makaleler var. Bunlar genel olarak işte bu şekilde özetlediğimiz gibi. Ama bunların ötesinde peki nasıl bir e, zihin yapısına sahibiz ki böyle bir durum ortaya çıkıyor diye sorduğumuzda işte biraz daha bilişsel bilimlere, e, evrimsel psikolojiye falan yani çerçevenin dışına çıkarak e, biraz daha geniş bir açıdan e, yaklaşmaya ihtiyacımız e, olacak. Önümüzdeki haftalarda da bunu yapmaya çalışacağım. Peki, çok teşekkür ederiz o zaman Güven çok Bey. Çok teşekkürler Güven Bey, çok ha, güzel bir evet, sohbettir. Görüşmek ben teşekkürler. Can, şeyine, senin soruna cevap bulamadık ama sen bunun cevabını bulduğun zaman gelip bize anlattın. Olur mu? Tabii efendim, tabii. Memnuniyetle. Peki, Görüşürüz. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek kalın. üzere. Açık Bilinç Güven Güzel Dere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet bugünkü Açık Gazete'nin bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Açık Radyo'dan ekip arkadaşımız Berhem Beltaş'ın bugün doğum günü. Kendisine bir günaydın diyelim. İyi ki doğdun Berhem. İyi ki doğdun Berhem.